...kabil-i hitap ve mükemmel insan olanlarla konuşacak. Madem en mükemmel ve istidadı en yüksek ve ahlakı ulvi ve nevi-i beşere mukteda olacak olanlarla konuşacaktır. Elbette dost ve düşmanın ittifakıyla, en yüksek istidatta ve en ali ahlakta... ...ve nevi-i beşerin ona iktidâ etmiş ve nısf-ı arz onun hükm manevisi altına girmiş...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 Peygamberimiz daha doğmamıştı. Doğumuna elli gün kadar vardı. Ebrehe adındaki Habeş Melik'i insanların Kabe'yi tavaf etmelerini engelleyip kendi yaptırdığı kiliseyi ziyaret etmelerini sağlamak amacıyla Mekke'ye gelerek Kabe'yi yıkmaya karar verir. fiil Mahmudi diye bilinen büyük bir file binerek ordusuyla Mekke üzerine yürür. Mekke'ye yaklaşmıştı. Abdülmuttalib'in otlamakta olan 200 devesini gasp eder. Bunun üzerine Abdülmuttalip develerini istemeye gittiğinde Ebrehe ''Biz de zannettik Kabe'yi yıkmamamız için ricada bulunmak üzere geldim. Develerini verin.'' deyince Mekke'nin reisi olan Abdülmuttalip ''Ben develerimin sahibiyim. Kabe'nin sahibi de Allah'tır. O onu korur.'' diyerek ayrılır. Kabe'nin önünde Allah'tan koruması için duada bulunarak halka evlerine çekilmelerini söyler ve çekilirler. Kur'an'da bahsedilen malum fil olayı budur. Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebabil kuşlarını göndermedi mi? Ki o kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atarlardı. İşte bu atışlar onları yenik ekin yaprağı gibi paramparça ediverdi. Bu olay... Mina ile Müzdelife arasında olan muhassir yani yoran, yorucu, aciz bırakan vadisinde olmuştur. Filler burada bitkin kesildiklerinden daha ileriye gidememiş olmaları sebebiyle bu at verilmiştir. Peygamberimiz Semud kavminin diyarı olan Hacra uğradığında kendilerine zulmedenlerin meskenlerine girmeyin ki onların başına gelen sizin başınıza da gelmesin. Ancak ağlar vaziyette oradan geçin buyurdu sonra başını örttü, vadi geçinceye kadar gidişini hızlandırdı. Doğumu Asırların hararetle beklediği, gecelerin kararıp artık güneşe hasretin doruk noktaya vardığı günde o Osat aleme teşrif buyurdular. Tarih, miladi 571 Nisan ayının 20'si fil vakasından 50 veya 55 gece sonra Kameri aylardan Rebi'ül evvel ayının 12. gecesi, Mekke'de mütevazi bir ev Günlerden pazartesi seher vakti insanlığın dönüm noktası gerçekleşiyordu. Amine'den mervidir. Ben sair hatunlar gibi gebelik zahmeti çekmedim. Gebelere ağırız olan ağırlıkları görmedim. Fakat gece rüyamda gördüm. Bir kimse gelip "Ya Amine, muhakkak bilmelisin ki sen hayrul alemin ile hamilesin. Doğduğu vakit adını Muhammed koyasın." dedi. Vakti veladet erişlikte kulağıma büyük bir ses geldi ürktüm. Hemen bir akkuş geldi kanadıyla arkamı sağdı. Benden korku ve ürkme halleri geçti. Bir yanıma baktım bir beyaz kase ile şerbet sundular. Alıp içtiğim gibi her tarafımı nur kapladı. Bu anda Muhammed aleyhisselatü vesselam dünyaya geldi. Etrafıma baktım gördüm ki abdi menaf kızlarına benzer. Fakat gayet uzun boylu birçok kızlar beni tavaf ediyorlar. Tağcub ettim. Ya Rab bunlar kimler ola dedim. Ebe olan Şifa Hatun doğuyla batının nurla doğduğunu, Fatıma Hatun da evin nurla dolup yıldızların salkım salkım dökülecekmiş gibi olduğunu söyleyerek harika olaylardan bahsediyorlardı. Kabe civarında oturup sohbet eden dedesi müjdeyi alıyor. Nur torununa koşarak onu koklayıp öpüyor ve ona Muhammed diyordu hatem Enbiye Hazretleri, sünnetli ve göbeği kesilmiş olduğu halde doğmuştu. Arkasında iki küreyi arasında, ta kalbinin hizasında bir nişanesi var idi ki, ona Hatem-ül ve Müh-ül denilir. Hz. Aişe'den Mervi'dir. Mekke'de bir Yahudi var idi. Velâdet-i Muhammediye gecesinin ferdası yarını, mecmua Kureyş'e, Kureyş'in toplandığı yere gelip, ''Bu gece aranızda bir oğlan doğdu mu?'' diye sormuş. ''Evet.'' Abdullah bin Abdulmuttalib'in bir oğlu oldu demişler. İşte Hatemul Enbiya odur ve arkasında alamet vardır diye haber vermiş. Varmışlar o Hazreti görmüşler. Yahudi onun şekil ve şemailine bakıp arkasındaki Hatem-i görünce aklı başından gitmiş. "Ben nübüvet artık beni İsrail'den gitti. Bundan sonra başka peygamber gelmek ümidi bitti. Kureyş'e bir mertebe devlet ve satvet el verecek ki haberi meşrikten mağribe dek erecek demiş. Şık ve satih gibi daha birçok de ondan onun geleceğinden haber veriyorlardı. Mekke'deki bir adet üzere peygamberimiz de süt anneye, halimeye verildi. Bu gerek sıhhat için gerekse köyde yaşayanların dillerinin bozulmaması açısından faydalıydı. Burada dört yılını geçiren peygamberimiz bunun önemi hususunda ben aranızda en halis arabım. Çünkü Kureşliyim. Aynı zamanda beni saat bin Bekir yanında süt emdim ve lisanım da onların lisanıdır. Doğumadan önce babasını kaybeden Peygamberimiz altı yaşında annesini sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Fakir olan ancak şefkat bakımından zengin olan amcası Ebu Talib'in yanında kalan Peygamberimiz on iki yaşında iken amcasıyla şama ilk olarak ticarete gider. Ancak yol boyunca gidiş ve konaklayışlarında bir bulut da onlarla beraber hareket etmekte şemsiyelik yapmaktadır. Büyük bir bilgin olan Busra panayırındaki rahip bahira, bu heyra asıl adı circis veya sercistir. Avrupalı tarihçiler Sergius derler. Bahira'nın dikkatinden bu durum kaçmamaktadır. Bu gariplikteki manayı bilen bu heyra adeti değilken onları toptan davet eder. Ancak işte bir eksikliğin olduğunu sezince, içinizde gelmeyen var mı deyince, Eşyalara bakmak üzere bir çocuğun olduğunu söylediklerinde, Asıl aradığının o olduğunu bilen bu heyra, Onu da getirmelerini söyler. Efendimiz'i süzen bu heyra, Aradığını bulmuştur. Sorular sorar, Cevaplar alır, Sonunda sırtına bakar, Peygamberlik mührünü görür, Amcasına, Bu senin neyindir? Amcası, Oğlundur deyince, Hayır, O senin oğlun değil, bu çocuğun babasının hayatta olmaması lazım deyince amcası evet der. Bunun üzerine bu Buhayra amcasına Yahudi milletinin hasut bir millet olduğunu, bunu gördüklerinde tanıyıp öldürebileceklerini söyleyerek hemen geri dönmelerini tavsiye eder ve dönerler. Doğumundaki Harikalar Doğumu anında alem birçok şeylere şahit olmuş, harikulade olaylar vuku bulmuştur. Bunlar ise Kutsal bilinen Sava Gölü bakmış ki sıraanın 14 burcu yıkılmıştır. Sava Gölü'nün batıp İstahrabat'ta Fars vilayetinde ateş perestlerin bin yıldır yanmakta olan ateşlerinin sönmesi ve hikmeti ise artık Şam Satih için Şam değildir. Sasani'lerden sarsılıp yıkılan 14 burçlar sayısınca kral ve kraliçe gelecek ve artık olacak olacaktır. Doğduğu gece ahir zaman peygamberinin doğduğuna işaret eden bir yıldız doğmuştur. Kabe'deki putlar devrilmiştir. Böylece putperestliğin, tarihin karanlıklarına gömülmeye mahkum olacağının işaretiydi. Onun gelişi artık büyük bir müjdenin habercisiydi. O da hak geldi, batıl zail oldu. Batıl da yok olmaya mahkumdur. Nesed'i. Efendimizin 20. dedesi olan adına kadar soy kütüğü şöyledir: 1. Abdülmutdalip, 2. Haşim Amr 3. Abdümenaf Muhiyre, 4. Kusay Zeyt, 5. Kilab. Bunun büyük oğlu olan Kusay, Peygamber Efendimizin baba tarafından, küçük oğlu Zühre ise ana tarafından atasıdır. 6. Müre, 7. Kaab, 8. Lüey, 9. Galip, 10. Fihir. Diğer adı Kureş olup, Kureş kabilesinin tümü bunun 7 oğlunun soyundan gelmektedir. 11 Malik, 12 Nadır, 13 Kinane, 14 Huzeyme, 15 Müdrike, Amir, 16 İlyas, 17 Mudar, 18 Nizar, 19 Ma'at, 20 Adman. Milattan önce 135 yıllarına kadar varıp Kuzeyde bulunan Arapların da atasıdır. Tarihçi Taberi ise bunu Adnan'dan daha ileriye götürerek Udet, Humeysa, Selman, Aus, Buz ve Hazreti İbrahim'in 83. kuşakta atası olduğunu söyler. Bazı tarihçiler ise bunu ta Adem'e kadar götürürler. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam Hazreti Adem'e kadar varan soyunda zina olayına rastlanmaz. Bu konuda Peygamberimiz ben Adem'den babama ve anneme gelinceye kadar zinadan değil, hep nikah mahsulu olarak meydana geldim buyurur. Tarihçi İbn Sad'a göre Ensaf alimlerinden Muhammed bin Kelbi demiştir ki: "Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 500 büyük annesini tespitle kaydettim. Hiçbirinde cahiliyet devri ahlaksızlıklarından ne bir zinaya ne de başka bir kötülüğe rastlamadım." der. Adem'in sülbüne varıncaya kadar Resulullah'ın bütün ecdadı hem meclislerin hem de harp meydanlarının ileri gelenlerinden idi. Bir hadiste Cenab-ı Hak İbrahim oğullarından İsmail'i intihab etti seçti. İsmail oğullarından Beni Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i, Kureş'ten Beni Haşim'i, Beni Haşim'den de Beni seçti buyurmuştur. Annesi ve babası... Her yöneyle müntaz olan Hz. Abdullah, babasının ve birçok insanın sevgisini kazanmış bir kişidir. Her kadın onunla evlenmeye can atar. Zira ahir zaman nebisinin nuru onun alnında ay ışığı gibi parlamaktadır. Hatta Amine ile evlendiğinde diğerleri evlenemediklerine üzülürler. Hz. Amine ile de soyları kilapta birleşir. Hz. Abdullah'a yüz deve kurban edildikten sonra dönerken, bir kadın Hazreti Abdullah'a yanında kalmasını teklif eder. O da harama gelince ölüm onun biraz aşağısındadır. Yani harama düşmektense ölüm evladır. O halde şu meydana çıkmıştır ki benim helal olarak gördüğüm mutlaka helaldir. Sen git dengini ara. Senin istediğin iş nasıl olabilir? Kerim kişi ırzını ve dinini korur. Buradan sonra Zühre oğullarının reisi hep bin Abdümenaf'ın kızı Amine ile evlenip gerdeye girdikten sonra tekrar eski kadınla karşılaştıklarında o kadın Hz. Abdullah'a iltifat etmez. Sebebi sorulunca alnında bulunan nurun gitmiş olduğunu söyler. İmam Suyuti peygamberimizin anne babasının iman etmiş olduğunu söyler. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın peder ve valideleri ehli necattır ve ehli cennettir ve ehli imandır. Dedesi. Asıl adı Şeybe olan Abdülmuttalip, peygamberimizin dedesi olup asil bir zattır. Hatta Mekke'de kıtlık olsa onun hürmetine Allah'tan yardım isterler ve yardım yağar, yağmur yağardı. Bir gün harem şerifte uyurken gördüğü rüyayı kahinlere söylediğinde onlar ''Senin neslinden bir çocuk doğacak, yer ve gök halkı ona iman getirecek.'' dediler. Kureyş'in reisi olan bu zata rüyasında zemzem kuyusu gösterilmiş. Ve onu bulmakla senelerdir meçhul olan zemzem bulunmuş, şerefine bir şeref daha katmıştı. Fetret döneminde gelen Abdülmuttalif, Hanif dininden olup ehli necat, ehli cennetliktir. Hem ayette, biz bir kavme peygamber göndermedikçe onları azap etmeyiz. Abdülmuttalif'in iman etmemiş olduğunu söyleyenler, Peygamberimizin şu hadisine dayanırlar. Abdülmuttalip kavmi ile birliktedir. Evet Abdülmuttalip de putlara tapa tapa onun gibi ölüp gitmiş olanlar da cehennemdedir buyurmuşlardır. Amcası ise peygamberimize iman etmemiştir. Ancak onu korumuştur. Cenab-ı Hak onu zayi etmeyecektir. Her ne kadar Hz. Abbas ölüm esnasında dudağının kımıldayıp kardeşinin ağzına kulağını verdiğinde kelime-i duyduğunu peygamberimize söylemişse de peygamberimiz ben duymadım demiştir. Evliliği ve Hazreti Hatice. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken dul ve zengin olan 40 yaşındaki Hazreti Hatice ile evlenmiştir. O hayattayken başka kadınla da evlenmemiştir. Onun hakkında peygamberimiz bu dünyadaki kadınlardan sana İmran'ın kızı Meryem, Huveylid kızı Hazreti Hatice, Muhammed'in kızı Fatıma ...ve Firavun'un karısı Asiye Yeter. Hanımları Hz. Hatice, Zem'a kızı Sevde, Hz. Aişe, Hz. Hafsa, Zeynep binti Huzeyme, Ümmü Selem'e, Hz. Zeynep, Ümmü Habib'e, Cüveyriye binti Haris, Hz. Safiye, Hazreti Meymun'edir. Kızları Hz. Zeynep, Hazreti Rukuyye, Ümmü Gülsüm, Hz. Fatıma'dır. Oğullar Abdullah, diğer adlarıyla Tayyip Tahir. İbrahim, Kasım adında da üç oğlu vardır. Kasım'la peygamberimiz Ebu Kasım diye de isimlendirilmiştir. Peygamberimizin çok kadınla evlenmesi haşa, sümme haşa, nefse ve kadına düşkün olmasından değil, belki birçok hikmete mevnidir. Mesela peygamber hanımı olacak derecede asil bir yapıya sahip olmasıyla birlikte ilahi akdin gerçekleşmesinden Hz. Zeynep gibi. Onun şahsında kavim ve kabilesinin İslamiyet'e girmesinin sağlanmış olması. İslamiyet'in aileye bakan yönünün korunup aile hayatından da ümmetin haberdar edilip o yöndeki sünnetinin de uygulanmasının sağlanmış olması. Korunmaya muhtaç olması Ümmü Seleme gibi. Peygamberimizin aile hayatı ile ilgili tüm bilgiler de Hazreti Aişe kanalıyla gelir. Bir insanın nefsani ve şehvani isteklerinin en ateşli ve uyanık bulunduğu çağ şüphesiz 15 ila 45 yaşları dönemidir. Eğer Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu dönemde birçok güzel kadınla evlenmiş, sonradan onları terk edip daha başka genç ve güzel kadınlar almış olsaydı, şehvani hisleri tatmin yoluyla ileri sürülen iddialar bir dereceye kadar haklılık kazanırdı. Halbuki o böyle yapmamış. Tam tersine hayatının son 10 yılı içinde yani 53 ila 63 yaşları aralarında Ümmü Seleme gibi yaşları hayli ilerlemiş ve birçok çocuğu olanlar da dahil aldığı hanımları ileri yaşlarda ve dul olarak almıştır. Mesela Hazreti Sevde 53 yaşında ve dul. Hazreti Zeynep binti Huzeyme 60 yaşında ve dul. Ümmü Seleme dört çocuklu ve 65 yaşında bir dul. Ümmü Habibe 55 yaşında ve dul. Meymune iki çocuklu ve dul. Bir başka tarihi gerçekte şudur. Bu hanımlardan eceli gelip ölenlerin dışında hiçbirinden de ayrılmayı düşünmemiştir. İşte Peygamber Efendimizin çok evliliklerini tahlil ettiğimizde karşımıza bu ibretli tablo çıkmaktadır. Hazreti Aişe ile küçük yaşta iken evlenmemiştir. Zira Hazreti Aişe daha önce sözlü idi. Bir müddet sözlü kaldı. Babası Hazreti Ebubekir sözlüsünden rahatsızlık duyunca evliliği iptal etti. Peygamberimizle önce nişanlandı, bir müddet beklemeden sonra onunla evlendi. Bu ise 20'ye yakın bir yaştan sonraya tekabül etmektedir. Peygamberimiz hanımlarını boşamamıştır. Zira böyle olsaydı 25 yaşında 50 yaşına kadar olan ömrünü kendinden 15 yaş büyük olan Hazreti Hatice ile ...geçirmemesi gerekirdi. Bu evlenmeler mahalli adetlerle izah edilebilir. Nitekim din teessüs edince... ...Mekke fethinden sonra peygamber asla evlenmemiş. Ve bu sıralarda herkesin istediği kadar evlenme usulünün... ...kaldırıldığına dair ayetler gelmişti. Nitekim denildiği gibi... ...göz, göz ağrısından dolayı güneş ışığını inkar eder... Ağız da hastalıktan dolayı suyun tadını inkar eder. Kişi de iman hastalığından dolayı o zatı görmez ve göremez. Ağzına mı düşmüş? Peygamberliği yıl miladi 610. Peygamberimiz her zaman çekildiği Hira mağarası'nda evine 5 kilometrelik mesafe. Hz. İbrahim'in Arabistan'da çok perdeler altında gelen hanif dini üzere mendup suretiyle ibadet ediyordu. Peygamberimiz dağ kovuğuna çekilenlerin ilki de değildir. O, çirkeflerden kaçan Zeyd, Varaka gibi zatlar da vardı. Ramazanın 17'si pazartesi gecesi. Melek Cebrail, ümmi olan o zata oku diyordu. Böylece ilk vahiy gelmişti. Hadisenin cereyanından sonra heyecan ile eve gelen Efendimiz Hazreti Hatice'ye Zemiluni zemmiluni beni örtünüz diyordu. Peygamberliğinin başlangıcından peygamberliğin müddetince en büyük desteği olan Hazreti Hatice peygamberimizi teskin ediyor. Ve Ammizadesi Hristiyan bir bilgin olan Varaka bin Mevfele götürüyordu. O zat da Kuddüs, Kuddüs bu gördüğün melek. Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği ruhul kudüstür. Namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu? Yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Gözü görmeyen bu zat birçok gözlülerden daha iyi görüyordu. Karleyl'in dediği gibi Muhammed'in dimağına her dakika Hazar ve Sefer zamanlarında binlerce sual hücum ediyordu. Ben kimin, niçin varım, bu hudusuz kainat ne, neye inanmalı fakat Hira'nın kayaları. Sorun göğe yükselen şahikaları veyahut harabeler ve ovalar bu suallere cevap veriyor muydu asla Şu devreden kainat birbirini kovalayan gece ve gündüz pırıldayan yıldızlar sanaklar getiren bulutlar bunların hiçbiri bu sorulara cevap vermiyordu 23 yılda kendi asrını nurlandıran ozat bıraktığı kitap ve sünnetle de asırları ışıklandıracaktı kıyamete dek Peygamberimiz peygamberliğinin delili olarak yüzlerce mucize göstermişti. Kıyamete kadar devam edecek olan en büyük mucizesi ise Kur'an'dır. Aynı zamanda onun zatı peygamberliğinin en açık delilidir. Abdullah bin Ravaha'nın dediği gibi, bulunmasaydı bile mucizatın hiçbiri verir de sana onun masum yüzü haberi. O zatın yüzü Bedir'den daha güzel, koku bakımından miskten daha hoş... İpekten daha yumuşaktır. Kendisi için değil, ümmeti için vardı helak olurcasına. O zatın görevi, insanları hakka davet ve tebliğ, iyiliği emretmek, kendisine edilene uymak, emredileni söylemek, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak. Bütün bunlara mukabil ne bir ücret ne de bir karşılık istemez. Diğer semavi kitaplardaki durumu. Tahrif olmasına rağmen diğer semavi kitaplarda peygamberimize işaretler vardır. Bu hususta peygamberimiz Kur'an'ın lisanıyla onlara der. Kitaplarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim şeylerde kitaplarınız beni tasdik ediyor. Her ne kadar siz tasdik etmeseniz de. Peki, eğer doğru, doğru sözlü iseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Birçok Hristiyan ve Yahudi alimleri bunu ikrar etmişlerdir. Rum meleği Hirakl'da evet. İsa aleyhisselam Muhammed'den haber veriyor demiştir. İşte Tevrat ve İncil'den ayetler. Artık sizinle çok sö söyleşmem. Zira bu alemin reisi geliyor ve ben de onun nesnesi asla yoktur. Şu andaki kitabı mukaddesle yani Tevrat ve İncil'le karşılaştırdığımızda Orada da aynı ayetlere rastlarız. Ben de babaya yalvaracağım. Ve o size başka bir tesellici, hakikat ruhunu verecektir. Ama ben size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim size faidelidir. Zira ben gitmeyince tesellici size gelmez. Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum. Benim gitmem sizin için hayırlıdır. Çünkü gitmezsem tesellici size gelmez. Fakat gidersem... Onu size gönderirim. O dahi geldikte dünyayı, dünyayı günaha dair, salaha dair ve hükme dair ilzam edecektir. Ve o geldiği zaman günah için, salah için ve hüküm için dünyayı ilzam edecektir. Zira bu aleminin reisinin gelmesinin hükmü gelmiştir. Ve hüküm için çünkü bu dünyanın reisine hükmedilmiştir. Ama o hak ruhu geldiği zaman sizi bir cümle hakikata irşad edecektir. Zira kendisinden söylemiyor. Bir cümle işittiğini söyleyerek gelecek nesnelerden size haber verecek. Fakat o hakikat ruhu gelince size her hakikatı yol gösterecek. Zira kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat her ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir. Hatta Teala, tur Sina'dan ikbal edip, bize Sair'den tulu etti. Ve Faran dağlarında zahir oldu. Faran dağları, Hicaz dağlarından ibaret olup, peygamberimizin peygamberliğini haber verir. Rab, Sina'dan geldi. Ve onlara Sair'den doğdu. Faran dağından parladı. Ve mukaddeslerin on binlerin içinden geldi. Kur'an'da ise Cenab-ı Hak... Hatırla ki Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın elçisiyim. Benden evvel gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet namındaki bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim demişti. Müjdeleyici vasfı olan peygamberimize Cenab-ı Hak da, ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran, nurlandıran bir ışık olarak göndermişizdir. Hazreti İsa'nın Barnaba adındaki havarisinin yazmış olduğu İncil, birçok kişilerce elden ele dolaşıp, 1738'de ünlü kitap bilgini, Savoylu Prens Egun, kitaplığıyla birlikte halen Viyana'daki Hofbibliotet'da bulunmaktadır. Özelliği, bu İncil, Hz. İsa'nın havarilerinden olan Barnaba tarafından kaleme alınıp, aynı özelliğini koruyarak, ...gelmiş olmasıdır. Oysa diğer dört İncil olan... ...Matta, Markos, Luka, Yuhanna... ...böyle olmayıp... ...değiştirilmiştir. Bu kitapta peygamberimizin Peygamberliği ile ...Allah'ın birliği... ...konusu net olarak belirtilmiştir. Peygamberimiz hakkında... iftirada bulunulmasına rağmen... ...birçok batılı da... ...peygamberimizden sitaişkarane... ...bahsediyordu. Mesela Prens Bismarck... ...sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed aleyhissalatü vesselam. Edward Monte Resul-i Ekrem idrak ve şuur timsalidir. Adem'den beri gelen şahsiyetler içinde yüz kişiyi seçen Chicago Üniversitesi proflarından psikanalist bir Amerika'da olan Jules Masserman 15 Temmuz 1974'te Time dergisinde Liderler Nerede başlığı altında şöyle diyordu. Belki bütün zamanların en büyük lideri Muhammed idi. Kendisi ise bir Yahudi ve ikinci sırayı Hazreti Musa alırken, üçüncü sırayı Hazreti İsa almaktaydı. Kabul Ahbar'dan bir rivayette vardır ki, Buhtun Nasır adında zalim bir kişi gördüğü rüyayı Danyal peygambere tevilini sorar. O da tevilinde Ahir zamanda zahir olur bir dindir. Hak Teala Arap'tan bir peygamber irsal eder, gönderir. Cümle dinleri batıl eder ve nesh eder, ortadan kaldırır. Ve cümle yeryüzünü tutar der. Aynı zamanda cinniler de peygamberimizden haber verirler. Şahsiyeti Peygamberimiz umum kainatı kucaklayabilecek ve herkesin kendisiyle hayat bulacağı bir şahsiyettir. Bütün fazilet ve şerefliler onunla şereflenirler. Bir batılı, Hz. Muhammed ilahi öze doğru yönelmiş, beşeri bir şekildir der. Ve devamla, Hz. Peygamber her şeyden önce beşeri küçüklükle ilahi sırrı birleştiren bir sentezdir. Bu sentez ya da zıtlıkların giderilmesi, uzlaştırılması hususu İslam'ın belirgin özelliğidir ve özellikle İslam'ın en son din olma özelliğinden doğmaktadır. Eğer Hazreti Peygamber Hatemul Enbiya ya da Hatemul Mürselin ise bu onun kendinden öncekilerin hepsinin bir sentezi olarak gözüktüğü anlamına gelir. Bu söz şunu hatırlatmaktadır. Muhammedun beşer la kel beşer bel huve kel yakut beynel hacer. Muhammed de insandır. Ancak diğer insanlar gibi değil. Belki o taşlar arasında bulunan, kendisi de bir taş olan yakut gibidir. Hiçbir peygamberden hata sadır olmaz. Çünkü ilahi koruma altındadırlar. Ancak onlardan zelle denilen durumlar meydana gelir ki, o da bir nevi ayağın kayması ancak düşmemesidir. Vahiy ile kontrol edilir, hatırlatılır. Ahlakı. Hazreti Aişe'nin ifadesiyle siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakıdır buyurur. Hem Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklarınız diyen zat elbette kendisinin ahlakı da Kur'an ahlakı olacaktır. İsmet sıfatı gereği o masum ve korunmuştur. Bütün kötü hasletlerden mahfuzdur. O zat buyuruyor ki iki defa düğüne gitmeye niyetlendim. İkisinde de üzerime öyle bir uyku çöktü ki uyudum kaldım. Her ikisinde de uyandığımda düğünün çoktan bitmiş olduğunu gördüm. Peygamberlikten önce çocukluk döneminde olan bu hal olabilecek bir günah ihtimalini de engellemiş olmaktadır. Üstünlüğü Her şey kendisi için yaratılan bu zat, insanlardan ve peygamberlerden farklı olarak üstün vasıflarla donatılmıştır. Hadis-i kutsi'de, levlâke levlâk, lema hâlâktu'l-eflâk, sen olmasaydın, sen olmasaydın, ben bu kainatı yaratmazdım. Yaratılışa vesile tek o zattır. Ayette, Andolsun ki biz sana tekrarlanan yedi ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Yani, Habibim, biz sana Kur'an-ı Azim'in yedi türlü ayetlerinin itişer manasını verdik, yani öğrettik. Biri maddeler ilmi ile bilinir, biri dahi ilmi esma ile bilinir. alem Gayb'dan sana ilimlerin kendisi. Adem'e de sadece isimleri verilmiştir. İlimlerin zatı maddeler ilmidir. Esma, ilmi esmadır. Yani, Hazreti Adem'e eşyanın isminin icmali verilirken, Peygamberimize tafsili verilmiştir. Şair, Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Hazreti Ali Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. Ayetindeki mişkat yani kandil Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Yani misbahların misbahıdır. Kandillerin kandilidir. Aydınlıkların aydınlığıdır. Birinci misbahtan kasıt Hazreti Fatumatuz Zehra'dır. İkinci misbah ise benim birinci zücace yani cam Hazreti Hasan, ikinci zücace Hazreti Hüseyin'dir. Eğer kainattan o zatın Aleyhissalatu vesselam nuru çıksa gitse kainat vefat edecektir. Şema ile güzellik deyince hem siret iç güzelliği, ahlak güzelliği ...hem de suret, yüz, görünüm güzelliği. Güzelliğinin bir arada olması gerekir. Peygamber Efendimiz bu her iki güzelliği de cem etmiştir. Yüz güzelliği deyince hemen akla Yusuf Peygamber gelir. Peygamberimiz ise evet, ben kardeşim Yusuf'tan da güzelim... Buyurmakla maddi güzelliği de haiz olduğunu gösterir. Bu konuda Hazreti Aişe Validemiz... Mısır kadınları Yusuf'u görünce ellerini kestiler. Eğer benim efendimi görselerdi, ellerindeki bıçakları kalplerine saplarlardı der. O zatın güzelliğini ne bu diller ne de bu insanlar övmekten acizdirler. Nitekim denildiği gibi ben Muhammed'i sözlerimle övmedim ve övemedim. Belki sözlerimi Muhammed'le övmüş, kıymetlendirmiş oldum. Elbette derya kaba sığmaz. O zatın ömrü boyunca yaptığı fiili, hali ve kavli olan sünnetleri başlı başına ciltlerle kitapları oluşturur. Mekke dönemi. Mekke şehirlerin anasıdır. Yani Ümmül Kura'dır. İlk kurulan anlamına Beyt-i Atiktir. O ki Kabe'yi kalbinde barındırmaktadır. Hazreti İbrahim ve İsmail'e kucak açmış... Alemlerin Efendisi, Peygamber Efendimiz'e de beşiklik yapmıştır. Kur'an'ın nüzulüne sahnelik yapmış. Beldelerin görmediği müjdelere şahitlikte bulunmuştur. Kainatın kalbi kendisinde çarpmaktadır. Müslümanlar ona yönelmiş. Onun etrafında pervaneler gibi dönmüş. Mevlevi gibi raks etmiştir. Oradan alemlere ve asırlara nur saçılmış. İnsanlar için rahmet vesilesi olmuştur. Bunlarla beraber belki de en büyük hicranı hüzün ve kederi, kendisiyle kıymet bulduğu efendisinin orada eziyetlere maruz kalması ve hicrete mahkum edilmesidir. Sadece bulutlar ağlamaz. Belki de mümkün olsa görebilsek veya bize gösterilebilseydi, bulut gibi ağlayacak ve ağlayıcı yaşlar dökecekti. İşte o şanlı nebi orada hicrete kadar iman tohumlarını ekti insanların ebedi hayatlarının kurtulmasına yardım etti. Ancak onlar her vesileyle onun dünyasını karartmaya çabalıyorlardı. Ozat onlara güller atar ve ekerken onlar ona diken attılar, eziyet ettiler. 12 yıl süreyle her türlü zorluklara, ambargolara, işkencelere sabretti. Hep kendisini öldürmeye çalışanları girişmek için ve öyle de oldu. Onlar onda dirildiler. Nihayet Doğup büyüdüğü atalarının diyarı olan Mekke'den, onun bu soğuk halinden Medine'nin sıcaklığına, sıcak kucağına, hicrete mecbur edildi. Haşin yerden en yere göç etti. Hicreti. Peygamberimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ederken, ileriye dönük inkılapların temel taşlarını atıyordu. İslam devleti kuruluyor, kabuğunu kırıp dışa açılış gerçekleşiyordu. İslamiyet-i ruhen ve bedenen uygulayarak yaşama gerçekleşiyordu. İlahi esaslarda o minval üzere nüzul ediyordu. Medine'de inen ayetler, insanlığın hayatının temel unsurları ve kurallarını oluşturuyordu. Hicrette Allah için çile vardır. Bir bedeldir hicret. Hicrette güçsüzlerin güçlülere, hakkın haksızlara hakimiyeti vardır. Hicrette Müşriklerin alay, dayak, küfür, hakaret, boykot ve öldürmeye varıncaya kadar yaptıkları işkencelerden kurtuluş söz konusudur. Hicret sabırla başlar, cihat ve mücadele ile devam eder, imanla karşı konulur. Hicret İbni İshak'ın dediği gibi sadece herkesçe maruf ve meşhur olan Habeşistan ve Medine'ye değil, hayat emniyetinin ve dini yaşama imkanının bulunduğu her bir cihete yapılmıştır. Hicret rahmettir, ibrettir, fedakarlıktır. Yüksek idealler ve fikirler uğruna candan ve canandan geçmektir. Hicretin mükafatı Allah'adır. Bedir Aslanları Uhud şehitleri, Hendek hesaplaşması, büyük fetih olan Mekke, Havazin Huneyn çağrısı, azmi ve Tebük ruhu bu derin ...hicret dayanışmasının meyveleridir. İlahi emir neticesinde gerçeklenen hicrette... ...af ve müsamaha, mühlet tanıma vardır. Siyasette, harpte, birçok dalda sümbül verecek dahilerin... ...hatırı uğruna her şey sineye çekiş, öldürme değil... ...dirilmek uğruna ölmek vardır. Hicret, ihsar hasleti olan kardeşliğin... ...kardeşin nefsini kendi nefsine tercih edişin... ...kıyamete kadar sürecek esası vardır. İhtilafa değil ittifaka, birleştirmeye ve kaynaştırmaya vesiledir. Evs ve Hazreç iki büyük kabileleri gibi. Hicret, mağlup gidenlerin galip dönüşüdür. Başı zahmet, neticesi rahmet. Hicret, sevenle sevilen, Allah'la Resulü arasındaki bir sırdır. Hicret, asırlara bir mesajdır. Çekirdeğin ağaca dönüşmesidir. Hapisten... Hürriyete uçuştur. Hicret kaçış değil dönüştür o da emniyetle. Hicret bir ümit, bir ışık, bir doğuş, bir gelişme ve büyümedir. Hicrette cehennemi netice verecek, doğuracak her türlü kötülüklerden iyiliklere geçiş vardır. Çaresizlik anında bir çaredir. Öyle ki en son öldürmeye teşebbüslerinde bir çıkıştır. Efendimiz hicretle sanki şöyle bir ders vermektedir. Eğer ben hak üzere olmasaydım bu kadar zorluklara ve her şeyi terk etmeye kadar gidilir miydi? Tahammül edilir miydi? Hicretle cemaat, cuma ve cami ruhu ortaya çıkmakta doğrudan doğruya Allah'a yöneliş gerçekleşmekteydi. Hicret dünyanın değil, dinin kurtarılışıdır. Artık Kur'an bunu teşvik ediyor ve etmekteydi ve de etmektedir. Başlı başına. Büyük bir mana taşıyan bu müessese olabilecek hicret sadık arkadaşın refakatında başarıyla aşılıyor. Müşriklerin temsilcisi olan Suraka hezimete uğruyor. O da hicretten dersini alıyordu. Hicret esnasında peygamberimizin yerini söyleyenlere yüz deve mükafat veriliyordu. Bir çoban bunları gördükten sonra Kureyş'e haber vermek için Mekke'ye gitmiş.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 Medine, İslamiyet'in filizlenip dal budak saldığı medeni bir şehirdir. Cenab-ı Hak kelamında beş yerde ona yer vermiştir. Peygamberimiz 622 yılındaki hicretinden vefatı olan 632 yılına kadar Medine'de kalmıştır. Mekke'de atılan ilk İslamiyet tohumunun meyve verdiği ve oradan aleme ve asırlara gök ehline ve cennet ehline dal budak saldığı mübarek bir şehir. Dışa açılıp devletlere tebliğlerin yapılıp onları İslam'a davet dönemi. Nitekim 628 yılında bir Arap gemisinin Medine'nin iskelesi Yenbuğ'dan Kanton'a geldiği ve Çin İmparatoru Tetsuga Peygamberimizin mektubunun ulaştırıldığı bildirilmektedir. Mekke'deki müşrikine karşı Medine'de ekseriyetle var olan münafıklardı. Müslümanlar ise Medine'lilerin ...ancak onda birini oluşturuyorlardı. Medine'deki münafıkları kıyaslama açısından... hasan Basri'ye... ...şimdi münafık kalmadı mı dediklerinde cevaben... ...eğer mevcut münafıklar helak olsaydı çokluklarından dolayı... ...ve ortada kalsaydılar yollarda gezmekten çekinirdiniz. Veya eğer münafıkların kuyruğu olsa... ...adım atacak yer bulamazdınız der. Eğer onun zamanı öyle ise... Acaba Medine'nin durumu nasıl idi? Münafık, kafirden daha şiddetli ve tehlikelidir. Peygamberimiz Mekke'de sabrı, hicreti tavsiye ederken, burada enerjik ve aktif bir siyaset takip etmiştir. İhtiyatlı politika izlemiştir. Ekseliyetle imani konular, Mekke'de hukuki ve muamelata taalluk eden konular da Medine'de tesis etmiştir. Savaşları Peygamberimiz Medine'ye geldikten sonra müşrikler işin peşini bırakmamış. Ferdi olarak galebe elemedikleri o zatı artık ordu halinde bulmuşlardı. Bedir 624, Uhud 625, Hendek 627. Her üç savaşta da küffar Müslümanların üç katı idi. Müslümanlar her üç savaşta da müdafada olup küffara mühlet tanımış. Mekke'nin fethiyle atağa geçip, ve galibiyetle bir süre maddi kılıncı kınına koymuştur. Sul ve Cihat peygamberi. Zaten Mekke döneminde de bunu yapmış. İmansız olarak ölmelerini değil, imanlı olarak İslam'ın safına geçmelerini sağlamıştır. Uğud'daki mağlubiyette de bu sır vardır. Zira harp dâhisi İslam'ın kılıcı olan Halid bin Velid ve siyaset dâhisi Amr ibni As ve sahabenin büyüklerinin, müşrikler içinde bulunmasından, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti onların izzetini kırmamak ve İslamiyet'i kılınç korkusuyla değil, hakikatini görerek girmeleri için, nihayette mağlubiyeti netice vermiştir. Bedir, hicretin ikinci senesi, 17 Ramazan, Cuma, miladi 13 Mart 624. Akif'in şiirinde Bedir'in arslanları diye tavsif ettiği Bedir Savaşı'na katılanlar, Allah tarafından 3000 melekle desteklenmişlerdir. Ayette muhakkak ki siz Bedir'de zayıf durumda iken Allah size yardım etmişti de muzaffer olmuştunuz. Öyleyse Allah'tan korkun ki onun yardımına şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere Rabbinizin gökten indirdiği 3000 melekle yardıma gelmesi size yetmez mi diyordun? Uhud Hicretin üçüncü senesi 7 Şevval miladi 625. Resulullah Uhud'da mağlup olacağının rüyasını görmüş ve ashabına da sabır sebat etmelerini tavsiye etmişti. Ancak bu emre uymama harbin neticesini değiştirmiş. Galipken mağlup olunmuştur. İbret alınması bakımından emre uymamanın dünyada dahi neticesinin hüsran olduğunu bildirmiş oluyordu. Bu savaşta yeni Müslüman olduğundan bir kere olsun ibadet edemeden şehit olan Amr İbni sabit de vardı. Bu savaşta Resulullah için en hazin olan Seyyir Şüheda amcası Hazreti Hamza'yı kaybedişidir. Hendek Hicretin 5. senesi 29 Şevval Miladi 24 Ocak 627 selman Farisi'nin teklifi üzerine Medine'nin etrafına karşıya geçilemeyecek enlikte, içinden çıkılamayacak derinlikte hendekler kazılarak oyalanmaya gidildi. Cenab-ı Hakk'ın şiddetli bir rüzgar göndermesiyle de perişan olan müşrikler bütün ağırlıklarını bırakarak dönmüşlerdir. Dikkat çekilen bir nokta da Resulullah'ın istişareye vermiş olduğu önemden dolayı istişare kararlarına çoğunluğun kararlarına uyarak onu tatbik etmesidir. Ve Peygamberimiz savaşta namazı kılmış, terk etmemiştir. Hark bir hiledir. Hakikatınca Müslümanlarla anlaşmayı bozup, Kureyşlilerle ittifak eden Kureyza Yahudileri ve Katafan oğulları Medine'nin etrafını muhasara altına almışlardı. Müslüman olduğu Yahudi ve müşriklerce bilinmeyen Nuayn bin Mesud, Peygamberimizden aldığı izinle Kureyşlilerle Yahudilerin arasını açarak, Büyük bir tehlikeyi de önlemiş oluyordu. Hendekten sonra bir seferle anlaşmayı bozan Kureyazalılar da memleketlerinden sürüldüler. Krallara tebliğ. Daveti umumi olan peygamberimiz Medine döneminde Heraklius, Necaşi, Mukavkıs gibi kişilere onların dillerini bilen sahabelerle mektuplar göndererek onları İslam'a davet etmiştir. Vefatı. Her fani gibi peygamberimiz de doğduğu gibi vefat da edecektir. Hakiki sevgiliye kavuşacaktır. Rabbimiz de Kur'an'da muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Hz. Aişe der, Resulullah pazartesi günü kuşluk vakti ile öğle vakti arasında vefat ettiler. O günde doğup yine o gün olan pazartesi ahirete irtihal ettiler. Ümmü Gülsüm de pazartesi günü benim maruz kaldığım musibete, Kufe'de Hazreti Ali maruz kaldı. Resulullah o günü vefat etti. Hazreti Ali o günü şehit edildi. Babam o günü şehit edildi. Etrafı teskin etmek üzere Hazreti Ebu Bekir, Muhammed'in de beşer olduğunu onlara hatırlatıyordu. Peygamber Efendimiz son demlerinde arzu ediyor. Mescide çıkamaz olup, Yerine Hazreti Ebu Bekir'i vekil kılıyordu. Kendilerinin de kıldıkları en son namaz akşam namazıdır. Burada el-mürselat okumuş ve ondan sonra bir daha namaz kılamamıştır. Müslümanlarla Müslümanlarda büyük bir tedirginlik görülmekteydi. Acaba kendilerini karanlıktan kurtaran bu güneş batacak mıydı? Batacaksa ne olacak? Ne yapacaklardı? Kime müracaat edecek? Kimden medet umacaklardı? Sorular sorular. Ancak o zatın gidişi... ...başkalarının gidişi gibi değildi. Kendisi gidecek... ...ancak ümmetini boşlukta bırakmayacaktı. Açtığı çığırdan... ...devam edeceklerdi. Görevini yapmanın verdiği huzurla... ...artık ruhunu teslim edebilirdi. Mübarek dudaklarından... ...kelime-i tevhid ruhuyla beraber... ...refik-i olan... ...en yüce makama yükseliyordu. Tarih ise... Hicretin on birinci senesi, Rebi'ül evvel ayının on ikincisi pazartesi günü, miladi sekiz haziran 632. Hazreti Fatıma Resulullah'ın vefatında şöyle diyordu. Sema'nın ufukları karardı, güneşle dürülüp yaz tutmuş gibi nurunu kaybetti. Gece ile gündüz birbirinden ayırt edilmez bir halde koyu ve zifir karanlıkların girdabına gömüldü. Allah sevgilisinin vefatından sonra yerkürenin bu acı ayrılığa üzülmekten dolayı varlıklar alemindeki yeri bir kum yılını haline aldı. Bu sebepten yeryüzünde sarsıntılar ve çarpıntılar çoğaldı. Varsın dünyanın doğusunda ve batısında bulunup senin vefatını işiten bütün varlıklar ağlasın. Varsın, mudar ile Yemen kabileleri başlarına topraklar saçsın. Ne yarar ki? Ben, senin ayrılığına üzülmekten, yüzüme gözyaşları, resimler yaparak geceliyorum. Gönlümde ise kocaman ve devasız yaralar hüküm sürmekte, canım yanmakta, ruhum sızlamaktadır. Sabır esasen her yerde güzel bir şeydir. Fakat, senin ayrılığına dayanmak, güzel olmak şöyle dursun, pek ayıptır üstelik. Benim üzüntüm ağlayıp sızlanmam ayıplanmaz. Eğer ayıplayan bulunursa gözümden akan ve coşup taşan yaşların durmayıp çoğalması ve ayıplamaya bir cevap teşkil edecek ve ölünceye dek bir an durmadan akıp gidecektir. Ben öyle bir hicran arkına düştüm ki artık bu hicran gecesinin bir gündüzü de yoktur. Ve kabrinden bir toprak alıp. Hazreti Ahmet'in toprağını koklayan zaman boyunca mis kokusu almasa ne gam. Benim üzerime öyle bir musibet çöktü ki eğer gündüzlerin üzerine çökseydi gece olurdu der. Peygamberimizin nasıl vefat ettiği konusunda Resulullah'ın vefatında yine Yahudi eli bulunduğudur. Son nefesinde Yahudi kadınının vermiş olduğu zehirli etin tesiri bulunmaktadır. Mervan bin Osman Ebu Said bin Mualla anlatıyor. Resulullah ölüm deşeğinde iken yanına Bişr bin Bera bin Mağrur'un kız kardeşi girince ona şöyle dedi. Bişr'in kız kardeşi şu anda kardeşimle beraber Hayber'de yediğim etin tesirinden dolayı adeta atar damarlarımın kesildiğini hissediyorum. Müslümanlar Allah'ın kendisini peygamberlikle şereflendirmesi sebebiyle Resulullah'ın şehit olarak ruhunu teslim ettiği görüşündedirler. Mehmet Özçelik